İzeger'in geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Türkiye'de her yıl Güneş'te 3 Gigawatt Kurulu Güç misyonuyla yola çıkan düşünce kuruluşu Solar 3 Gigawatt, Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü Tarım GES raporunu yayınladı. Solar 3 Gigawatt Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtılan raporda tarım güneş enerji santralleriyle enerjide dışa bağımlılığı ve iklim değişikliğinin tarıma etkisinin nasıl azaltılacağı inceleniyor. Raporda dünyadaki pek çok ülke gibi Türkiye'nin de pandeminin etkisiyle daha derin hissedilen ekonomik krizle mücadele ederken diğer yandan enerji arz krizinden de etkilendiği belirtilmiş. Enerjide dışa bağımlılık ve ekonomik krizle başa etmenin en akılcı yolunun Öz kaynaklarla en fazla üretim yapmak olduğuna işaret edilirken Türkiye'nin buna imkan veren tarım gesten faydalanması gerektiği vurgulanıyor. Solar 3 Gigawatt Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turan açılış konuşmasında 11 ile etkileyen deprem felaketini nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Depremin ardından sektörün bölgeye yardım için seferber olduğunu hem malzeme hem de kurulum ve onarım için ekip gönderdiğini söyleyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü. En azından iletişim cihazlarının şarj edilmesi, gece basit LED aydınlatmalar için mikro düzenekler kuruldu. Çok acı bir olay yaşadık, yaşıyoruz ama bu bize elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle de güneşin şebeke arz güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz bugüne kadar güneş enerjisinin dağıtık üretime imkan vermesini verimlilik açısından da ele alıyorduk ama deprem, afet sonrasında enerjiye ulaşım açısından da dağıtık üretimin ne kadar önemli olduğu ortaya kondu. Küçük alanlarda tüketicinin kendi enerjisini üretmesi olası sorunlara çok hızlı bir çözüm bulunmasını sağlıyor. Bunun için de mikrogesler, köygesler kurulmasını öneriyoruz demiş solar 3 gigabat. İngiltere ve Avustralyalı bilim insanları Lord Howe adasında yaşayan deniz kuşlarında Plastik yutulmasından kaynaklanan daha önce bilinmeyen bir hastalığı keşfetti. Buna göre yeni sınıflanan ve plastikoz adı adlandırılan hastalığın, plastiğin yumuşak dokuyu tekrar tekrar zedemesi ve canlının midesinde geniş yara dokusu oluşumuna yol açması neden oluyor. Etkilenen yumuşak doku sağlıklı doku gibi çalışmıyor, organ yapısı ve işlevini etkiliyor. Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde,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 Yeni Güney Galler'deki Lord Howe adasında yaşayan yelkovan kuşları düzenli olarak plastik yiyorlar ve bilim insanları bunun henüz yumurtadan çıkma aşamasında etkisinden başladığını düşünüyor. Ekip 10 yıllık araştırmaları sonucunda son yıllarda sıkça gözlemledikleri yumuşak dokuda yara olaylarında ani bir artış olduğunu aktardı. Bilim insanları incelenen kuşlara sağlıklarının inanılmaz derecede kötü olması nedeniyle Ötenezi yapıldığından durumun ölümcü olup olmadığını henüz tespit edilmiş değil. Bu yara dokusunun diğer organlarda olup olmadığı ise halen inceleniyor. Her hafta bir kredi kartı kadar plastik yutuyoruz, alıyoruz. Değişik kaynaklardan bunun da bizde ne gibi hastalıklara neden olacağı düşünmek bile istemiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı Irak'ta ortaya çıkan besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye'de tespit edildiğine 8 işletmede kordon karantina dair tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Birliği ŞAP Hastalığı ile Mücadele Komisyonu koordinasyonunda numune gönderme ve test etme protokolü çerçevesinde bakanlığa bağlı ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'ne incelenmek üzere farklı numuneler gönderildi. Daha önce Türkiye'de rastlanmayan bu saat 2 serotipi tespit edilerek aşı üretimi çalışmalarına hızla başlandı. Açıklamada halihazırda hazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alındı. Tarım ve Orman Bakanı ait kirişçi yaptığı sözde açıklamada büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığa karşı üretilen aşının bu akşamdan itibaren Türkiye'de tüm hayvanlara uygulanacağını söyledi. Kirişçi vatandaşlarımız için endişelenecek bir durum söz konusu değil dedi. Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023 2023 Yılı Şubat ayı alansal yağış raporunu yayınladı. Türkiye geneli Şubat ayı yağışları normalin ve geçen yıl Şubat ayı yağışlarının altında. Şubat ayı normali 1991-2000 yılları arasında 59,8 mm, 2022 Şubat ayı yağışı 61,7 mm, 2023 yılı Şubat ayı ise 45,3 mm oldu. Yağışlar normale göre %24 Geçen yıl Şubat ayı yağışlarına göre de %27 azaldı. Bölge geneli yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde normallerin altında. En fazla azalma ise %82 ile Ege bölgesinde. Ege bölgesinde iç ve batı kesimler İstanbul çevresi hariç Trakya'nın tamamı Çanakkale'nin batısı ve Antalya'nın kuzey kesimlerinde göre %80'den fazla azalma var. Türkiye geneli 5 aylık su yağışları son 63 yılın en düşük seviyesinde iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esenlik